Üç kardeş ninemin evinden dönüyordu. Ninem de bizimleydi. Tam köyün çıkışında... ...postacı bağırarak bizi durdurdu. Yaşlıca bir adamdı. Nineme biraz takıldıktan sonra... ...çıkarıp iki mektup verdi. Biri babamdan... ...biri de Anton'dan geliyordu. Üçümüz de Anton'un mektubunu görünce... ...havaya sıçradık önce. Sonra da ninemize sarıldık. Elindeki yumurtaları kırmamak için çabalayan ninem... ''Bırakın beni, bırakın beni, düşürüp bir yerimi kıracaksınız.'' diye bağırdı. Postacı, zor durumdaki nineme gülüyor, bizi de onu daha yukarı kaldırmamız için kışkırtıyordu. Ninem yere iner inmez, bize kıyamadığından olacak, postacının kaval kemiğine iyi bir tekme vurdu. Bu kez, yaşlı adam havaya sıçradı. Bacağını tutarak birkaç adım sekti. Acısı biraz azalınca da gülümseyerek geri döndü. Nineme bakarak, ''Seni iyi huylu cadı seni, hala tekmelerin katır tekmesi kadar güçlü.'' dedi. Ninem de gülerek ''İyi tanırsın, zamanında az yemedin onlardan.'' diye karşılık verdi. Postacı ninemden biraz gençti ama belli ki çocukluklarında birlikte çok oynamışlardı. Şimdi de bizim şakamızı fırsat bilerek anılarını taze ediyorlardı. Ben onların da bir zamanla çocuk olduğunu düşününce içim burkuldu. Onları hep büyük olarak düşünürdüm. Demek ki biz yaşlanınca da çocuklar bizi hiç çocuk olarak düşünmeyecekler. Bizim de yaşıtlarımızla çocuk oyunlarını oynadığımızı hatıralarına bile getirmeyecekler. Postacıdan ayrıldıktan sonra, Stefan annemin patika yolda evimize doğru yürüdüğünü görünce Anton'un mektubuyla birlikte koşmaya başladı. Babamızın askerliğini kanıksadığımız için hepimiz onun mektubunu unutmuştuk. Stefan, Öyle hızlı koşuyordu ki atlar bile ona yetişemezdi. Annem bahçe duvarımıza varmadan Stefan ona yetişti. Ben de koşmak, onların yanına varmak istiyordum. Ama Margaret bunu anlamış gibi kolunu boynuma dolamış bir türlü bırakmıyordu. Margaret böyle engel olunca ben de onlarla yürümeye razı oldum. Ninemin adımlarıyla yavaş yavaş evimize yaklaştık. Annem, Stefan'ın elinden mektubu almış, kokluyordu. Stefan da yanında durmuş açmasını bekliyordu. Ama annem, biz yanlarına gidinceye kadar mektubu kokladı. Biz yanlarına varınca da mektubu Margaret'e uzattı. Sonra nineme bakarak yavaşça çimenlerin üzerine oturdu. Margaret mektubu açtı, biraz gözden geçirdikten sonra okumaya başladı. Anneciğim, bu birinci mektubum. Sizden ayrıldığım akşam üzüldüğünüzü biliyorum. Ama arkadaşlarım gönüllü olarak askere giderken kaçmak bana çok küçültücü geliyordu. O akşam geri döndüğümüz için bize çok kızdın ama orman çok soğuktu. Daha fazla orada dayanamazdık. Orada kalsaydık hepimiz bir iki gün içinde hasta olurduk. Dönüşümüzde kardeşlerimin hiçbir suçu yoktu. Onlara ben eve dönmemizi söyledim. Eğer kızacağın biri varsa anne o da benim. Döndüğüm zaman bol bol kızarsın. Anneciğim... Sana biraz yolculuğumuzu anlatmak istiyorum. Gelirken grubun içinde kendimi kart bir horoz gibi hissettim. Arkadaşlarımın hemen hemen hepsi Galen'in yaşındalar. Hatta bazıları Galiden daha küçük görünüyorlardı. İnsanın kendini büyük hissetmesi hiç güzel değil. Çünkü insan sorumluluk duyuyor. Her zaman sen yanımızda olduğun için bunu şimdiye kadar hiç düşünmemiştim. Uzun tren yolculuğundan sonra şehirlerden ve yaşamdan çok uzak bir yerde trenden indik. O gün akşama kadar yürüdük. Akşam mola verdiğimizde hepimiz yorgunduk. Verilen yiyeceklerimizi yedikten biraz sonra herkes uyudu. Benim bir türlü uyku tutmadı. Ben de arkadaşlarını ve kardeşlerini sayıklayarak uyuyan delikanlıları dinledim. Onları dinlerken seni düşündüm. Senin de bizi dinlediğini düşündüm. Anneciğim yolculuktan söz etmek istemiyordum ama soluk benizler hiç gözümün önünden gitmediği için... Azıcık da olsa sizlere anlatmak ve biraz rahatlamak istedim. Burada elimizden geldiğince onları koruyoruz ama hepsine yetişmemiz olanaksız. Çünkü her gün yenileri geliyor ve hepsi de birbirine benziyor. Ben çok çabuk öğrendim her şeyi. Yeni gelenlerin yetiştirilmesi için çalışıyorum. Babamın yaşlarında bir komutanımız var. Beni soyadımız nedeniyle yanına çarptı ve bana ihtiyacı olduğunu söyledi. Babamın adını sordu, babamın adını söylediğim zaman gülümsedi... Bana döndü, benden ayrılmayacaksın. Yeni gelen askerleri yetiştirmek çok zor. Yeni gelenlerin çoğu küçük köylerden geldiği için okuma yazma da bilmiyorlar. Sen gençsin, onlarla çabuk anlaşırsın. Askerliği ve ölmemeyi öğrenmelerine yardımcı olursun. Öğrenmeden cepheye giderlerse yazık olur hepsine. Onları da anneleri bekliyor, dedi. Ben de şimdi onun söylediklerini yapmaya çalışıyorum. Beni düşünmeyin. İkinci mektubumu daha uzun yazarım. Ninemi, seni, Margaret'i, Stefan'ı ve Galii öpüyorum. Anton. Hiçbir şey uzun yaşamaz. Toprak ve dağlardan başka. Kızıl derili ölüm türküsü. Köye girdiğimiz zaman köylüler uykudaydı. Sadece birkaç köpek uyanıktı. Bütün gün yattığım yerden köyü seyretmiştim. Bu köy bizim köylere benzemiyordu. Evleri beyaz badanalı ve tarlaları ekiliydi. Karanlıkta evleri arasında yürürken her taraftan çiçek ve yiyecek kokuları geliyordu. Hepimiz can atıyorduk evlerden birine dalmak için. Ama köy sınıra yakın olduğu için Hiçbirimiz cesaret edemiyorduk. Sırayla taşıdığımız sedyede yatan Atilla... ...kısa aralıklarla dalıyor... ...sonra da dinleyerek uyanıyordu. Simon sürekli onu gözlüyordu. Ses çıkarmamak için... ...hepimiz ayakkabılarımızı çıkarıp elimizi almıştık. Ama yine de gecenin sessizliğinde... ...ayak seslerimiz yankılanıyordu. Köyü çıkmak üzereydik. Geniş bahçeli bir evin önünde... ...Atilla'nın daldığını gören Simon... Bize işaret etti Hemen bahçe kapısından içeri daldık Tam evin kapısının önüne varınca Yavaşça sediyeyi yere koyduk Sediye sarsılınca Atilla indiyerek uyandı Önce korkuyla gözlerini kocaman açtı Sonra da ağlamaya başladı Onu öylece gözyaşları ve acılarıyla bırakarak oradan ayrıldık Onu öylece gözyaşları ve acılarıyla bırakarak oradan ayrılırken Çok acı çektim ve karanlıkta ağladım. Köyü çıkmak üzereydik ki bir köpek kesik kesik havlamaya başladı. Biz koştuk, ayak seslerimizi duyan başka köpekler de havlamaya başladı. Köpek havlamalarına insan sesleri de karışınca daha hızlı koşmaya başladık. Nefesimiz kesilinceye ve köyden uzaklaşıncaya kadar koştuk. Arkamızdan kimsenin gelmediğini anlayınca yavaşladık. Simon bana yaklaştı. Bu kadar çabuk uyanmamalıydılar. Başımıza bir iş gelebilir Galkoçi. Tetikte ol dedi. Sesi çok kaygılıydı. İçime bir korku düştü. Korkumdan ayaklarım dolaşıyordu. İnsan korkunca en iyi bildiği işleri de şaşırıyordu. Ben de öyle oldum. Yürümeyi şaşırdım. Bir taşa ayağım takıldı. Tam düşecektim ki Simon kolumu yakaladı. İlkildim. Dinle dedi. Durdum. Çevreyi dinlemeye başladım. Bir uğultu geliyordu. Uğultu giderek de çoğalıyordu. Simon beni yolun kenarına doğru çekti. Ona bakınca, ''Çabuk ol, yoldan uzaklaşmalıyız.'' dedi fısıltıyla. Yamaca tırmanmaya başladık. Ağaçların ve kayaların arasında epeyce tırmanmıştık ki, hem bir kamyon sesi, hem de kocaman bir ışık yolu doldurdu. Yolun kenarına kaçmaya fırsat bulamayan arkadaşlar ışığa boğuldular. Biz... Sürünerek kendimizi görünmeyeceğimiz bir yere sakladık. O arada sürünerek bize yaklaşan bir karartı gördük. Simon bıçağını çekti. Karartı yaklaşınca Karol'u tanıdık. Bacakları çok uzun, gövdesi kısa bir arkadaştı. Sürünerek yanımıza geldi. Hep birlikte, hep birlikte ışıklar içindeki arkadaşlara baktık. Arkadaşlar ellerini siper ederek önlerindeki ışık topunu keşfetmeye çalışıyorlardı. Fakat durdukları her yolun dönemeci olduğu için hiçbir şey göremiyorlardı. Gerçekten çok zor durumdaydılar. Bağırıp kenara kaçmalarını söylesek kendi yerimizi belirtmiş olacaktık. Onun için bağıramıyorduk da. Üçümüz de seslerinden askeri taşıtları tanıdık. Öndeki küçük jipti. Arkasındansa iki koca taşıt geliyordu. Jip durdu, arkadakiler de durdu. Arkadakilerden silahlı askerler Almanca bağırarak indiler. Onlar iner inmez bizim arkadaşlar yolun kenarına kaçışmaya başladılar. Sanırım ayak seslerinden tanımışlardı askerleri. Bir el ateş edildi jipten. Sert bir ses, kaçmayın, durun, eller yukarı diye birkaç kez tekrarladı. Arkadaşların kaçma çabası devam edince de aynı ses, ateş dedi. Yeri göğü inleten bir gürültü koptu. Biz olduğumuz yere yapıştık. Korkumuzdan kafamızı bile kaldıramıyorduk. Ateş kesilinceye kadar öylece bekledik. Ateşten sonra baktığımızda bazı arkadaşların ellerini başlarına koyarak askerlere doğru yürüdüğünü gördük. Sürünerek oradan uzaklaşmaya başladık. Ne kadar uzak olursak o kadar güvende olacaktık. Sürüne sürüne epey bir süre gittik. Sürünürken nefesimizi bile tutuyorduk. Işıklar hareket etti, araçlar köye doğru gidiyordu. Ayağa kalkıp da yürüyünce yeniden doğmuş gibi oldum. Simon, ikimize de yolu kaybetmeden bu askeri bölgeden uzaklaşmalıyız dedi ve koşmaya başladı. O koşunca biz de arkasından koşmaya başladık. İkisi de benden hızlı koşuyordu ama ben de geride kalmamak için bütün gücümü harcıyordum. Geride kalırsam gecede kaybolacağımı sanıyor, yarışı bırakmıyordum. Bir de Simon'dan korkuyordum. Eğer güçsüz olduğumu anlarsa, eğri bıçağından kurtulamazdım. Giderek yavaşladık, yürümeye başladık. Saatlerce yürüdük. Bilmem gecenin hangi vaktiydi, küçük bir şehrin uzak ışıkları göründüğünde artık adım atacak gücümüz kalmamıştı. Babam diğer askerlerden epeyce sonra geldi Eve geldiği zaman akşam olmuştu Yemekten sonra Anton beni kendi yatağıma taşıdı Babam yanımda oturuyordu Ben de onu tanımak için sürekli yüzüne bakıyordum Ama bir türlü onu tanıyamıyordum ...ne fotoğrafındaki babamdı... ...ne de... ...benim düşündüğüm babam. Fotoğrafındaki gibi dimdikte durmuyordu. Omuzları hep aşağı düşüyordu. Suratımdaki ifadeden de... ...hiçbir şey anlayamıyordum. Sanki... ...sanki gülmeyi unutmuş gibi bir hali vardı. Annemin dediği gibi gözleri de çok güzel değildi. Bana baktığı zaman... ...hep beni inceliyormuş gibi geliyordu. Her halinde... ...hem bir bezginlik... Hem de bir zorbalık vardı. Bu iki aykırı davranışı nasıl bir arada tutabiliyordu, şaşırıyordum. Ne düşlerimdeki, ne de düşüncelerimdeki babaya benziyordu. Yanımda oturup sadece öksürmekten başka bir şey yapmayan bu adam, benim gerçek babam olamazdı. Eğer bu adam benim babamsa, annemin anlattığı gerçek babam bir yalandı. Ona baktıkça isteklerim yavaş yavaş yok oluyordu. Ben daha yakın olmasını istiyordum ama o benden çok uzaktaydı.